Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve barik. Ala nebiyyina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd. Bugün 12 Nisan 2009. Pazar günü. Selefin menheci. Dersimizin üçüncü dersi. Gerçi Selefin menheci derken genel olarak bahsediyoruz. Yoksa böyle direkt mevzuya değil de biraz daha böyle mevcut olan müşkilatlar üzerinde duraraktan böyle. Selefin bu müşkilatlardaki konumu, görüşü vesaire Şimdi kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Dün biz dedik ki bazı mevzulara değineceğiz. Başlık aldık. Onlar burada var. ...kıyasayı ilk yapan şeytandırmıyoruz mevzusu. İlk derslerde de beyan ettim. Yani bizim... ...sorunumuz kıyas değil. İlla. Yani... ...kıyas müşkülatlardan bir tanesi. Çok büyük bir sorun görmüyorum ben bunu. Ama... ...bu... ...neyden doğuyor? Kıyasın inkarı neden doğuyor? Ve ne gibi sonuçlar doğuruyor? Bundan dolayı yani kıyasının üzerinde biraz duyuyoruz. Şimdi mesela doğurduğu kötü sonuçlardan bir tanesi tutup şu lafı kullanman. Kıyasıyı ilk yapan şeytandır. Şimdi bu, öncelikle bunu şu şekilde anlatalım. Kıyasıyı ilk yapan şeytandır mevzusu. Bunu şimdi insanların önüne şüphe olarak sunuyorlar. Yani ne manada şüp olarak sanki bu kıyasın inkarına, kıyasın hüccet olduğunun inkarına, yani kıyasın hüccet olmadığına delilmiş gibi insanın göz önüne sun sunuyorlar. Bununla da yetinmiş olmuyorlar ve bunun ucu birçok kişiye, birçok alime dokunuyor. Yani bu söz aslında birçok alime ve birçok alemin bu konudaki itikadına ve birçok alemin bu konudaki ameline uzatılan bir dildir yani. Neden? Çünkü sen bugün eğer kıyası ilk yapan şeytandır diye bunu inkar etme adına bunu öne sürüyorsan o zaman şunu demen lazım ya Allah aşkına bu alimler bu kıyası kabul eden tarihi boyunca gelen alimler şeytanın ameliyle mi amel etmişler? Bak böyle açtığın zaman bunu da söylemiyorlar. Şimdi adaletsizlik yapmamak lazım. Hani Dememek lazım net olarak onlar evet ee, alimlere laf atarak alimler şeytanın ameli yapmıştır demiyorlar belki direkt olarak ama dolaylı yönden söylüyorlar ve dolaylı olarak vaki olarak da ortada bu zaten. Ya neden sen bunu tut ağzına sakız yap kıyası da ilk yapan kıyası şeytandır kıyası şeytandır bunu da kıyasın inkarını hüccet olarak kullan ondan sonra tavsile gittiğinde yok ben bunu kastetmedim ki de böyle bir şey olur mu? Kastettiğin en büyük yerli bugün yok mu fotokopilerde şurada burada e, bu ümmetin başına ne gelmişse, kıyasının kendinden dolayı, dolayı gelmiştir şeklindeki yazılar. Veya kıyas yapanlarla dalga geçmeler. Allah'ın ve Resulünün sünnetine terstir demeler. E bunlar neyin esareti? Yani bunlar neyin semeresi? İşte o, o, o lafzın kötü semerleri. Bu lafzın kötü semerleri. Kıyasını ilk yapan şeytandır. Şimdi bu şüphe Çok gülünç bir şüphe, yani çok basit bir şüphe, çok ilimden uzak bir şüphe. Ancak işte, e, yani birçok sebep olabilir bunu söylemeye ama ben o sebepleri de söylemek istemiyorum, dilimde varmıyor. Ama kısarası çok basit, çok adaletsizce, çok düşünmeden yapılan bir şüphe bu. Diyorlar ki, kıyasıyı ilk yapan şeytandır. Diyoruz ki, bu size reddiyedir bir kere. Neden bu size reddiyedir? Çünkü şeytan nas mukabilinde kıyas yapmıştır. Yani fasit kıyas. Yani biz derslerde geçen derslerde de belirttik dedik ki eğer kıyas nas varken kıyas yapılmaz. Eğer nas varken kıyas yapılırsa nas varken kıyas yapılırsa bu nasın mukabilinde kıyas yapılmış olur. Bu da fasit kıyastır. Peki abi tasavvur et bir şeytanın yaptığı bu kıyas. Nas mukabilinde olan bir kıyas mı yoksa nas olmadığı halde mi yaptığı bir kıyas? Nas mukabelinde bir kıyas. Çünkü nedir o nas? Allah diyor ki secde et. Bak, Allah'tan bir emir. Bu nasdır işte. Allah'ın kelamı. Allah diyor ki secde et. Şeytan bu nasıl görüyor? Direkt Rabbinden. Ve onun aleminin Rabbi olduğunu da biliyor. İman etmiş ona. Ve Allah ona dediği halde tutuyor. Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü işte onu sen ateşten yarattın beni çamurdan. E onu çamurdan beni ateşten yarattın. Şeytan bunu nasıl mukabilinde yapmış? Biz diyoruz ki işte o yüzden şeytanın bu kısası size reddiyedir. Çünkü hangi kıyası kabul eden alim gelmiş de fasit kıyas ve hak kıyas diye ikiye ayırmamış ki? Hepsi ayırmış. Hani ayırmayan bir tane gösterin bakalım kıyası kabul edenlerden. Yok. Ha o zaman bu alimlere bunları veya kıyası kabul edenlere bu tip delilleri nasıl sunabilirsiniz? Bunlar nasıl bu? Bir kere, bir kere bunu hiç uzatmak istemiyorum ya eşim burasını. Ben e, işin bir de bu yanına şöyle bakmak istiyorum yani bak e, yani bir kere delil olmadığı bu açık tamam mı oraya pek fazla değinmek istemiyorum zaten ama şu var abi işte birisine birilerine gidiyor bu laf yani yani çoluk çocuk bile çıkıyor artık cesaretlice diyebilir ki kıyas am şeytanın amelidir ilk kıyası yapan şeytandır artık yani çoluk çocuk bile adam tutuyor Kur'an sünneti öğreniyor ikinci gün Bak bir gün öğrenmiş ikinci gün adam bu, laf, bu lafı söylüyor ya. O kadar cesaret veriyorlar abama. Hiç böyle basiret yok. Hiç böyle menheç yok. Hiç böyle basiretsizce davetler, basiretsizce laflar konuşmak. Adam birinci gün selefi ikinci gün kıyasa diye öğreniyor. Üçüncü gün nasıl namazın şekli? Dördüncü gün nasıl haniflere verir diye veririm? 5. gün hangi müftü tartışırım? 6. gün kimleri münazaraya ziyarete giderim? Bu bu yani. Selefilik bu biliniyor Türkiye'de. Bunu da böyle kısaca geçelim. Diyoruz ki bu Buhar'daki bap başlığı. Buna da değinmek istiyorum özellikle. Buhar beyan ettirmem lazım. Buhar'da net bir bap başlıyor var kısım kabul edildiğine dair. Hangi bap başlığı? Bunların kıyası, Bukhari kıyası inkar ediyor diye getirdikleri bab başlığı, Bukhari'nin e, kıyası kabul ettiğinin bab başlığıdır. Ve alimler de bunu beyan ediyorlar. Buradan anlaşılıyor ki İmam Bukhari kıyası kabul ediyor. Neden? Çünkü Türkiye'de bugün Bukhari nasıl okunuyor? Tercümeyle okunuyor. Peki, Arapça ile okuyup da kıyası inkar edenlere bak. Onu beyan ettik, Arapçaları yok. Değil mi? Az bir şey. Ee, en iyi bilen benim gibi biliyor. En iyi bilen benim gibi biliyor. Tamam ben de bilmediğime göre doğru düzgün Arapça. Türkiye'de Arapça bilmiyor bu insanlar tarafından. Heh. Tutup hatta bir şeyler var onları söylemek istemiyorum Arapça bilmediklerini ispatlamak için. onlar Onlara hiç değinmek istemiyorum. Ama ortada olan bir şey var yani. Hani ilimle uğraşan bir insan dışarıdan o uğraşan hemen anında bunların Arapça bilmediklerini tespit ederler. ve Birileri de ettiler bize de beyan ettiler bunların Arapça bilmediğini. Biz de onlara teslim olduk. Neyse oralara pek girmeyeyim. Şimdi Bukhari'de bab başlığı var. Kıyasın kabulüne dair. Şimdi bugün bunlar bu bab başlığı birilerini taklit ederek veya kendileri direkt o kitapları okuyarak bir sonuca vardılar. Bukhari kıyasını inkar ediyormuş. Kıyasını zem... Halbuki Bukhari diyor ki kıyastan zemm olunanlar şeklindedir o. Hani bizim Türkçe e, kaba tabirle. Kıyastan zemm olunanlardır aslında o. Kıyasın zemmi falan değildir yani. Orada min harfi ceri vardır. Ba, ba, ba. İbni Hacer dahi ya, Bukhari şarih Tek tek bütün kelimelerini şerh eden bir insan bu O bile orada, oradaki min tebediye ifade eder diyor. Yani bir kısımlık. Yani kıyastan inkar edilenler. Yani demek neymiş abi? Kıyastan inkar edilmeyenler de varmış. Kıyastan inkar edilenler. Aynı bu şeye gibi dersin ki, Şerif du hazelme, bu suyu içtim ne demektir? Bu bardaktaki suyu içtim. شَرِبْتُمْ مِنْ هَزَلْمَا dediğin zaman, mini kullandığın zaman, bu sudan içtim ama o suyu bitirdim manasına gelmez. Bilakis o sudan bıraktın manasına gelir özellikle. Anlatabiliyor muyum? Ee, mesela Allah'ın dediği gibi, وَمِنَ النَّاسِ diyor, insanlardan öyleleri vardır ki, böyle böyle böyle küfür ederler. Şimdi yeryüzündeki bütün insanlar küfür ediyor mu? Etmiyor ama Allah insanlar dedi. Ha ama başında mini kullandı. Yani insanların bir kısmı. Bu da böyledir yani. Sonra var ya o kadar Allah bir yerde denk geldim. Birisi diyor işimiz gücümüz yok da minle mi uğraşacağız diyor ya Allah İyi birisi de desin ki Kur'an'da işimiz gücümüz yok da elifle mimle mi uğraşacağız? Ee, ya böyle bir şey mi var ya? O, o olmadı mı cümle bozuluyor zaten Arapça'ya işte diyorum yani Arapça bilmediklerinin delili. Ya yani ne kadar uzaklar elinden ne kadar gülünç ne kadar böyle kalpler mühürlenmiş şekilde lafızlar kullanıyor insanlar. Bunları gördük yani. O yüzden Bukhari diyor ki, kıyas'tan zemm olunanlar. Yani kıyas var. Heh, demek ki anlıyoruz ki ta böyle eski seleflerden dahi kıyasını nasıl kabul ediyorlarmış. İki, Bukhari 35'ten fazla bab başlığında kıyas yapıyor. Şimdi bir bab başlığa atıyor. Altta o bab başlığına delil olarak hadis zikrediyor. Fıkhını almış o hadisten. Bab başlığında atıyorum ee, demir diyor mesela. Tamam mı? Ama hadiste e, tahta geçiyor. Tahtayı demire kıyas etmiş. Misalen yani örnek. Böyle 35'ten fazla bab başlığı var. Hatta bunu şimdi ilimle uğraşan bazı talebeler telif ediyorlar bu bab başlıklarını. E, tespit ediyorlar özellikle. Bunun hakkında bir telif e, yapabilirler ihtimalle. Allah nasip edersin. İnşallah. Tabi e, yurt dışında. O yüzden bunda geçiyoruz. ha Ama bu neden oluyor abi? Hani diyorlar ya biz Bukhari okuyup anlarız. Ama sen okuyup anlıyorsun. Tabiri caizse farkına varmadan Bukhari'ye iftira bile atıyorsun. Bukhari kıyasını inkar ediyormuş. İki. Hüküm çıkarmayız diyordunuz biz Bukhari okurken. Şu, hüküm çıkarmıyoruz diyoruz. Çıkarıyorsunuz hüküm. Bukhari hakkında nasıl hüküm, hüküme varıyorsunuz kafanıza göre. Hiç mu ya bu başlıkları neye deralt eder? Yani bu bu Fethül Bahri'yi yazan bu İbni Hacan niye yazmış ya bu kadar açıksa? Niye yazmış abi Bir de bak dört meşebin göğüslerini de doldurmuş. Yani hiç bilmiyordu i̇bn Hacer bir şey. Hiç anlamıyordu yani. İbn-i Hacer de beyan ediyordu ki bak başlığını. Tamam. Şimdi gelelim. Ben kıyası inkar etmekle dinden neyi inkar ediyorum? Hangi helale haram, hangi haramı helal kabul ediyorum? Bunu beyan ettik bir kere. Mutluğun olduğunu açıkladık. Ancak ekstra bir şeyler anlatmak istiyorum burada. Önemli. Şimdi nakıdı yapıyoruz nakıdı. Peki ben, öncelikle şey yapıyorum. Ben kıyası inkar etmekle dinden neyi inkar ediyorum? Hangi helale haram, hangi haramı helal kabul ediyorum? Eren abi ölüm meleğinin, işte Musa aleyhisselamın ölüm meleğinin gözünü çıkarma adresi var değil mi? Ben onu inkar etmekle dinden hangi haramı helal, hangi helale haram kabul ederim? Dinden neyi inkar ederim? Bu hadisi inkar etmekle. Ne dersin sen bana? Bir böyle mantıklı olarak bir şeyler söylemeye çalış. Reddiye babında Nasıl bir daha söyledin? Ben Hz. Musa'nın ölüm meleğinin gözünü çıkarması hadisini inkar etmekle dinden hangi haramı helal, hangi helali haram kabul ediyorum? Veya dinden neyi inkar ediyorum ben? E, o, mesela, o hadisi inkar ettim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi hadisi inkar etmekle. Tamam. He ee? sallallahu aleyhi ve sellem e sahabenin daha doğrusu sahabemize aktarmış olarak aktarmış olduğu şey içerdiği bunun adaletin şeyin pabrusun ya. He. fikrini kaldırıyorsun ya. Yani, yani. Evet. Ama dinden hangi harama helal hangi helali haram yapıyorum? Hile hangi? Yapıyorum? Bak bu sorunun ne kadar gülünç olduğunu bir anlıyorsun değil mi abi? Evet. Bak şimdi. Sen dedin ki ama sonuçta da, hüccet olan bir şeyi inkar etmiş oluyorum. Sünnet hüccettir, Kur'an evet. sünnet bizim. Ben de diyorum ki işte abi Kıyası inkar etmekle sen Allah'ın kitapta ve Resulünün sünnette kıyasın hücciyetine işaret ettiği o o mefhumu inkar ediyorsun. Bu yetmiyor mu? Bu yetmiyor mu? Deriz ki biz Musa aleyhisselam hadisini inkar edene deriz ki bak sen dinde var olan bir hücciyeti, var olan bir hadisi, sabit olan bir şeyi inkar etmesindir. Bu yeter. İster bir harama helal et, ister helali haram et, hücciyeti. Fark etmez. E, i̇ster etme. Umurumda değil. Sen bu hadisi inkar etmiyor musun? Bu yeter sana cürüm olarak. Deriz bu kişiye. Değil mi? Ha, aynısını bunda da söyleriz. Allah sana, de, Allah sana kitabında, Resul de sana sünnette kıyasın hücciyetine işaretler verecek. Sen onu inkar edeceksin. Ondan sonra ben dinden neyin? Ya kıyası inkar ettim. Yetmiyor mu sana? Kıyasa dinden diyoruz biz daha. Onu anlamıyor musunuz yani? Kıyasa dinden diyoruz yani. Yani hala bizim kastımızı anlamadınız ha. Hala e, konuşacağız yani. 2 Bak abi öyle bir ince nokta var ki burada. Bak insan biraz basitletme düşünmesi, biraz gayret göstermesi yeter. Böyle bu basit şüpheleri anlaması için. Biraz ya çok fazla dil yani. Ya Türkiye'de soruyorlar insanlara. Diyor, diyorlar ki mesela ben dinden neyi inkar ediyorum? Eee inkar etmekte hangi haramıyla helal, hangi helali haram? Bütün insanlar duruyor böyle donuyor. Ha, hakikaten ya diyor. Şimdi etrafındaki insanlar da mesela diyor ki hakikaten ya diyor. Yani neyi inkar ediyoruz, neyi haram, neyi helal kılıyoruz ki. Tamam. Hakikaten ya böyle bir şu, şu güçlü cevaba bak ya. Şu güçlü soruya bak. Herkes teslim oluyor. Secde ediyor o sorunluğa. Ya bu soru bile değil. Bu soru bir kere yanlış. Ya bunu düşündüğün zaman var ya bu çok günüş bir şey ya. Bu ne demek yani? Bak biz böyle diyenlere ne diyoruz? Ha birileri bu lafzı taklit de ediyor. Bakıyorum her yerde duyuyorum ha. Hemen birisi kıyasını inkar ediyor hemen sor hemen hemen. Hemen ağzında hazır yani. Ben kıyasını inkar etmekle dinden neye inkar ediyorum? Hangi haram helal hangi helalle haram kuruyor? Bir kere geçen derslerde beyan ettik. Binlerce sen helalle haram haramı helal ediyorsun. Ama ne manada? Haramı helal helalle haram etmek zorundasın eğer kıyasını inkar ediyorsan. Ama etmiyorsun. Ha o zaman kıyas etmiş oluyorsun sen. İşte ona kıyas demiyor adam. Biz de diyoruz ki zaten kıyasın tarifini bilmiyorsun ki. Kıyas mı bu değil mi diye. Anlatabiliyor muyum? Kıyasın tarifini bilmiyorsun ki. Hangisi kıyas hangisi değil ayıracaksın. Halbuki kıyas yapıyor adam farkında değil. O yüzden diyorum ki sen hakiki kıyas yapmazsan kıyas yapmamakta samimi olsan harama helal helale haram yaparsın. Senin tabirinle tabi. Binlerce. Şimdi bu soru yanlış. Neden? Biz bu soru soruyu soranlara şöyle bir soru sorarız. Bak abi. Şimdi bu sorunun cevabının basitliğine bak ve bu bu bu cevap karşısında yani bunların ne tutarsızlığının ne kadar açık gündeme çıktığına bak şimdi abi. Yani ne kadar açık ortaya çıktığına bir bak. Diyorlar ki abi ben dinde kıyası kabul etmekle şey kıyası inkar etmekle dinden neyi inkar ediyorum? Hangi harama helal, hangi helale haram kabul ediyorum? Onun şimdi az önce cevabını verdik. Kıyası inkar ediyorsun, o sana yetmiyor mu? Kıyas yeter. Bazı ayetlerin delalet ettiği manayı inkar ediyorsun. Çünkü bazı ayetler kıyasın ücret olduğunda delalet ediyor. Yine aynı şekilde bazı sünnetin delalet ettiği manaları inkar ediyorsun. Çünkü sünnetten bazı rivayetler kıyasın ücretine, değil mi delalet ediyor. O o bile yeter. Değil mi? Heh. Diyoruz ki böyle bir soru yanlış. Neden? Şimdi Erhan abi. Bu insanlar yani kıyası inkar eden insanlar. Dinde edille işeriyeden sadece kıyası mı inkar ediyorlar? Yoksa kıyası ve icma'yı mı inkar ediyorlar? Kıyası ve icma'yı inkar ediyorlar. Değil mi? Heh. Bunun delili ne? Bir kere her zaman edinle işareye saydıkları zaman sadece iki sayarlar. Bu bir. Birinci delili bu. İkinci delili, eğer icma'yı hücre saysalardı bugüne kadar bir kere olsun işlerlerdi. Hiçbir zaman işlemediler. Hiçbir kasetlerinde, hiçbir şeyinde bunu biliyoruz yani. Mı? Bunu biliyoruz. Bunu kimseye yutturamazlar. Bugün şimdi yavaş yavaş çaktırmadan, şimdi çaktırmadan ha, Kıyası böyle şey, icmai hüccet, eskiden de hüccet görüyorduk diye böyle. Çünkü anladılar ya artık işin içinden çıkamayacağını. Anladılar. Şimdi çoğu zaten dönüyor elhamdülillah. Her geçen gün dönemler oluyor, dönemler oluyor, dönemler oluyor. Elhamdülillah. İstanbul için konuşuyorum özellikle. Başka şehirleri bilemiyorum. Ben burada yaşıyorum. Ama bazıları da dön dönmemekte inat ediyorlar. Ama çaktırmadan da icmai böyle... Kabul ediyorlar ama çaktırmadan. Nasıl çaktırmadan? Yani biz de geçmişte icmayı zaten kabul ediyorduk. Deyip böyle yavaş yavaş ara sıra icmayı zikretmeye başlıyorlar. Selef böyle demiştir diyorlar. Bir de kıyası da böyle süslendirmeye çalışıyorlar. Yani biz net kıyası inkar etmiyoruz. Kıyastan ne anlıyorsun onu bana bir söyle diyorlar. Ben de onlara diyorum ki ya sen daha kıyasın tarifini bilmiyorsun. Ben sana anlatsam bile sen nereden anlayacaksın? Soruyor mu kıyası bilmiyorsun tarifini. Kıyastan ne anlıyorsun? Maşallah kendi çok ıslahlara inmiş anlamış da ondan sonra bana soruyor. Diyor ki hele bir söyle bakayım kıyastan ne anlıyorsun? Ya adil ol biraz ya. Samimi ol. Ya bilmediğini söyle. Ya çok mu zor ya? Ya var ya bilmediğini söylemek kadar, cehaletini beyan etmek kadar kolay bir şey yok ya. Ya çok açık ve net olacaksın abi gurur kibir yapmayacaksın. Bir insan bilmiyorsa bilmiyorum diyecek. Heh. Şimdi bu insanlara soruyoruz ben dinde kıyası inkar etmekle diyoruz ki bir kere soru yanlış öyle sormayacaksın. Şeyh Elbani'nin yaptığı gibi yapıyoruz. Yani ne manında? Şeyh Elbani'ye soru sorarlardı. Kasetlerine bak bazen soru sorarlar. Elbani soruyu düzeltir. Bunu mu kastediyorsun der? He der. Ondan sonra cevap verir. Veya bazen Elbani der ki hayır bu soru yanlış senin böyle sorman lazım. Ona göre cevap verir. Çünkü bu usüldür. Aksi halde biz insanların sorusuna göre ne yapmayız? Cevap vermeyiz. Dün o münazara gittiğimiz adımı hatırlıyorsun. Değil mi? Ben ne dedim adama? Dedim ki biz senin istediğin gibi sorulara Cevap vermeyiz. Anlatabiliyor muyum? Sen bu neyi kastediyorsun dedim adama. De Değil mi? De neyi kastediyorsun dedim adam. Adam bilmiyor ne kastettiğini. Gördün mü? Diyorum ki bunu mu kastediyorum bunu mu bilmiyor adam. Demek ki insanlar sordukları soruyu ne yapıyorlar? Bilmiyorlar. Heh. Şimdi bu mevzu da böyle. Biz sizin bir kere istediğiniz gibi soruya cevap vermeyiz. Bunun birinci sebebi bir kere bu bidat bir soru. Muhdes bir soru. Böyle bir soru yok. İşlerine geldiği zaman onlar da soru sorulduğu zaman kendilerine bu bidat soru, soru diyorlar biliyor musun? Biz onlara diyoruz ki bir kere bu bidat bir soru. Selef direk kıyas var mıdır yok mudur onu konuşmuştur. Yani ne manada? Mukariflere reddiye verme babında. Hiç kıyastan e, e, ben neyi inkar ediyorum din de neyi kabul ediyorum böyle bir muhdes soru yok. Kıyas abi var mıdır yok mudur? Olay bu kadar. Ben neyi inkar ediyorum? Bana ne? Nereden bileceğim ben? Anlattım ya kasetlerde. Nereden bilim ben? İyi bir tane e, ama, Amerika'dan dişçi gelsin bana kıyası inkar eden ben de inkar. Ne bileyim abi sen sen kimsin yani? Beni o mu ilgilendirir senin neyi inkar edip etmediğin? Ben seni şu şekilde ölçe alırım. Bu haramı helal helali haram ediyor mu etmiyor mu acaba? O şekilde etmem. Seni itibar almam ben. Bakarım abi sen benim gözümde kıyası inkar ediyor musun? Etmiyor musun? Ettin mi? Bana göre ona göre değer kazanırsın. Etmedin mi ona göre değer kazanırsın gözümde. Ben senin o yönüne bakarım. Sen etmişsin, etmemişsin, işim gücüm yok, peşinden koşacağım. Ondan soracağım, hakikaten ya bu adamın hiçbir şeyini yakalamadım. O zaman şu kıyası bir kabul ed bir reddedelim ya. <gülüyor> ya bu çocuk, çocuk yapar bunu. O yüzden diyoruz ki soruyu öyle sormayacaksın. Nasıl soracaksın? Ben kıyası ve icmayı inkar ederek dinden neyi inkar ediyorum? Hangi haramı helal, hangi helali haram kabul ediyorum diye soracaksın. Şimdi soruyu düzelttik önce. Çünkü neden? Adaletsizlik. Sen sadece kıyası zikredip, İcmai de zikretmezsen yanında. Çünkü sen ikisini inkar ediyorsun. Bu adaletsizlik. Veya şöyle bir soru sorarız. Bak bu soruları iyi tut aklında. E, meseleyi fıkh etme bağımına. Veya şöyle soru sorarız. Deriz ki ben dinde edille-i şer'iyeyi sadece iki saymakla neyi haram neyi helal. Hangi helali haram hangi haramı helal kabul ediyorum. Tamam. Ya, bu soruyu sor canımı Ya Ben sana yine derim bu da muhtez derim yine işin içinden çıkan. bu da bir daha çünkü selef kabul etmiştir. Beni hiç ilgilendirmez. İster et ister etme. Ayet, hadis yok mu kıyasın icma hüccet olma var. O beni ilgilendir. Asıl ikidir. bak. İnsanlar da bunu anlamıyor. Asıl ikidir. Asıl ikidir. Asıl ikidir. Ve icma kesinlikle bu asla muhalefet etmeyeceği için bu babda tavsiyle gidersen 3'tür. Kıyan kıyas. şey Kur'an Sünnet icma kıyas 3 asıl olmuş olur. Kıyas da Kur'an ve sünnetten istimbat edilenlerdir. Bunu da hata edersin, isabet edersin o ayrı. Ama Kur'an'ın ne kendisi hata eder, sünnetin ne kendisi hata eder, ne de icma hata eder. Asla tabi olan fer işte tabiri caizse, bu tabiri kullanırsa, tabiri caizse yoksa böyle de denmek pek hoş değil. Deriz ki bunlar asıldan istimbat edilendir kıyas. Yoksa kıyas asıl değildir. Anlatabiliyor muyum? Kıyas asıl değildir, bunu anlayalım. Ama hüccettir. Bizi ilgilendiren burası. Tamam mı? Şimdi. Bu ihtilaf lafzı değil mi değil mi ona da geleceğiz. Evet. Tamam mı? Heh. Şimdi. O zaman diyoruz ki soruyu doğru sor. Ben edile işariye iki saymakla dinden neye haram, neye helal, neye helal, neye haram kılıyorum. Deriz ki bir kere Allah'ın şu kavline tersin. Şimdi ama soruyu düzeltmiş haliyle cevap veriyorum şimdi tamam mı? Soru neydi abi? Ben... Kıyası ve icmayı inkar etmekle dinden neye inkar? Hangi haram helal Hangi helale haram? Bir kere sen Allah'ın Kur'an'da delalet ettiği müminlerin yolu ayetinin, bu ayetin delalet ettiği manayı inkar ediyorsun. Bu yetmiyor mu? Yetiyor. Bu bir. İki. Sen icmayı inkar etmekle, icmayı inkar etmekle, birçok haramı helal, helali haram kabul etmen lazım. Bak yine lazımları söylüyoruz. Ama etmiyorsun. Ve yine kendinle çelişmiş oluyorsun. Tamam Ama biz ör mesela örnek verelim. Soruyu düzeltiyoruz ve cevap veriyoruz. Ben dinde Kur'an kıyası ve icmai'nin hücciyetini inkar etmekle hangi haramı helal, hangi helali haram kabul ediyorum. Al sana mesela örnek bir haramı helal yaptığına dair özürsüz cem olayı. Beyan ettik. Al sana örnek. Örnek istiyorsan al sana örnek. Sen eğer selefin icmasına itibar alsaydın, selefin icmasını hücret olarak kabul etseydin ne olurdu? Sen... Özürsüz Cem'in haram olduğunu sen de söylerdin. Sen de özürsüz Cem yapmazdın hiçbir zaman. Özürsüz Cem'in haram olduğunu sen de ikrar ederdin. Ama sen tuttun bugün özürsüz Cem dedin. 1400 seneyi muhalefet ettin. Tek başına İslam'ı sen keşfettin. Bugüne kadar senden önce kimse İslam'ı İslam bilmemişti. Hiç kimse keşfedemedi, hiç kimse anlayamadı. Hepsi delalete düştü bu konuda. Çünkü neden? haram e Bunlar ne demiş oldular özürsüzce haram diyenler? Helale haram, sünnete haram demiş oldular. Hepsi bu mevzuda dalalete düştü. Değil mi? O zaman ne oldu? Sen haramı helal, helale haram yapmış oldun. Tamam, Bunu örneğin. İki, Ömer radıyallahu anh'dan gelen rivayette hemen kısa söyleyeyim. Onu da durmak istemiyorum. Hiç isteksiz söylüyorum bu rivayeti. Ben çünkü rivayeti söylemeden insanların teslim olmasını istiyordum. Bunu da beyan ettim. Bunu isterim yani kalben. Çünkü davetin gereği bu. davet Şu an anlattıklarımızın mantığı bu yani. Ama hiç üzerinde durmadan kısaca söyleyeceğim. Hadis Beyhakide Ömer radıyallahu anh. Diyor ki, Cem us salateyn minel, e, e, e, minel, minel kebair. Cem us salateyn. Minel kebair cem us salateyn biduni özir. Aynı lafzı böyle, orijinal lafz. E, nasıldı? Subhanallah, aklıma gelmiyor. Minel kebair cem us, -us salateyni biduni özerin. Orijinal lafsı bu şekilde Bey Hakkı Ömer Radiyallahu Cenneti diyor. İbn Kesir de sahih ediyor. Hadis sahih. Tamam Bey Hakkı. İbn Kesir'de de var. Evet. Önemli değil bu, bu rivayetin olup olmaması hiç beni beni ilgilendirmiyor şu mana tabiri caizse. Yani hiç olmuş veya olmamış hiç bana tesir etmez. Özür dilerim haram mıdır, helal midir? Hiç değil. Bana yeter hiç bu hadis olmasa da ümmetin içması. Tamam. Ama Ömer radıyallahu anh söylüyor zaten. Büyük günahlardandır. İbn-i Kesir de tefsirinde büyük günahları sayarken bunun da arasında zikrediyor. Bu rivayetini de zikrediyor. Sahi. Evet. Şimdi bak ben neye üzüleceğim biliyor musun? Koşacaklar bu rivayetin peşinden tıkır tıkır böyle. Hatta böyle belki çabalayacaklar, çırpınacaklar. bile de senetleyen elimiz zayıflık var mı? Ha maalesef bir zayıflık bulamayacaklar. O da ellerinde patlayacak ama ben bunu istemiyorum yani. İstemiyorum dediğim gibi. Ben istiyorum ki teslim olalım. Evet. O yüzden neymiş? Bu soru bir kere batıl. Tedlis var. Her yönüyle bu 8-10 cihetten bak olaya böyle bu soruya. 8-10 cihetle böyle batıllığı ayrı ayrı noktalarda batıllığı ortada bu sorunun. Böyle bir soru olamaz yani. Ee, şey olacak. ya Kapanacak yoksa. Ha, şey Son anda yakaladım. Herhalde işaret falan verdik. Kapanacak da az daha. Tamam. tamam. Evet. Neydi? Nerede kaldık insan? Neyse bu soru böyle. Ben Estağfurullah. Ee, tamam dedik böyle bir soru yanlış. Evet. Böyle bir soru yanlış. Bir de şey vardı. Ee... Ben bakıyorum inşallah. Evet. Ben evet. Şimdi bir de getirdikleri Ya subhanallah. Ya abi bir topluluk olur tamam mı? Hani bir batıllıkları olabilir ama Ya abi bütün getirdikleri şüpheler mi saçma olur ya? Ya insan bari hani mantıklı şüphe söyler dersin ki hakikaten bu şüphe Hakikaten bu şüphe dersin Cevap verirsin normal karşılarsın Çünkü hakikaten zahira şüphe görünüyordur Ama hani bu kadar basiretsizlik Bu kadar mı basiretsizce sorular sorular ya? Bak bir getirdikleri şüphelerden bir tane Kıyasın tarifinde icma mı var ki? Alimler kise farklı farklı tarif etmiş. Abi sayı hadisin tarifinde muhaddisler arasında icma mı var? Şimdi sahih hadisi çöpe atalım o zaman. Birisi işte tarif etmiş: "Ma'ittasala seneduhu bi'n-naqli'l-adilid-dabit halinde mislihi la muntan min gayri şuzun ve Bunu İbn Hacer etmiş, İbn İmam Kesir farklı. Ama baktığın zaman hep şartlar içinde aynı cikletmiş. cümle farklılıkları var, lafız farklılıkları var. Ama içinde sorsan hepsi diyecek ki, evet, ittisalu sened şarttır. Hepsi ki ravinin adaletli olması şarttır. Ya bu şartları, bu şartları söyleyecekler yani. Şaz olmaması şarttır diyecek. İllet olmaması şart Bunları söyleyecekler. Ama lafızları farklı kullanmışlar. Hayret bir şey. O zaman sayı adresinde tarifinde şimdi şey var. Çöpe mi atacağız böyle? ya Hiç mi şu kaydayı duymadınız alimlerde? Yani ıstılahta eğer, hani hak mana delalet ettikten sonra lafızların farklılıklarında yerilmez. Bu kaydayı hiç mi duymadınız ya? O yüzden bunu da üzerinde durmuyorum. Çok gönüllü olur. Hiç açmaya gerek yok. Onu da geç. Şimdi gelelim ihtilaf lafsi midir? Bunu soruyorlar. Diyorlar ki ha o zaman senin anlattığına göre. Şimdi bak insanlara bunu anlatıyorsun ya karşı tarafa. Evet. Kıyas böyle Abi diyor, o zaman biz demek ki aynı şeyleri kabul ediyoruz. Aslında aramızda fark yok. Ya güzel kardeşim aramızda fark yoksa o zaman şunu kabul etsene sen önce bir. Ben bugüne kadar kıyası hiç araştırmadan inkar etmişim. Karşı taraf ne diyor bakmadan inkar etmişim. Önce bunu bir söyle. Tamam mı? Bak birkaç yönden şimdi bunlara cevap ediyoruz. Önce bunu bir kere söyle. Kabul et. Ya sen çok büyük bir cirmiş demişsin. Alemlerin neredeyse sapık demişsin ya. Önce bir hemen adam bir teslimiyete geçiyor. Dur hele bir sakin ol. Hele bir öncedeki abi bir özür dilerim. Hani bana değil ha yani Allah'a. Anlatabiliyor muyum? Önce bir tövbe et tabiri caizse. Hani önce bir hemen. O zaman abi bizim aramızda fark yok ki. Ya dur bir dakika bir dakika. Bir dakika. Sen şimdi fark olmadığını şu andan itibaren tespit ediyorsan dur önce bir hatanı ikrar et. Şunu bir kabul et önce. Dedi ki hakikaten biz bugüne kadar kıyası hiç karşı taraftan dinlememişiz. Hiç usul kitapları okuyup da fıkıh usulünde kıyası nasıl tarif etmişler ona bakmamışız. Şartlarına, kıyasının rükünlerine inmemişiz. İnseydik o zaman anlayacaktık ki aynı düşünüyormuşuz falan. Bir onu önce bir de. Ama ben yine böyle de bakmıyorum olaya. Ben nasıl bakıyorum biliyor musun abi? Bak. Diyorum ki ihtilaf lafzı midir o zaman aynı inanmış olmuyor muyuz? Bu beni ilgilendirmez. Ben buraya bakmam. umrumda bile değil bu. Lafzı olup olmaması. Lafzı bile olsa umurumda bile değil. Hiç beni ilgilendirmez. Ben yine benim gözümde sen kıyası inkar ediyorsun. Hakiki manada ediyorsun gözünü. Benim gözümde öyle olursun. Anlatabiliyor muyum? Sen böyle de, ne de Ancak bazı şeyler istisna. Neden? Neden diyorum ki gözümde öyle ol olursun? Çünkü sen... Bir kere muhtes bir kavil atıyorsun ortaya. Bu yeter. Ya ben buna e, aynı düşünüyoruz. O yüzden buna niçin kıyaslayayım ki ben işte. O zaman deriz ki sen buna ya bir isim koyacaksın ya da koymayacaksın. Muhtes bir şey ortaya çıkaracaksın. Bu da yeter sana. Bu bir. İkincisi. Diyoruz ki yani e, bu ihtilafi lafız mı abi? Yani bu iht, e, lafzı ihtilaf mı? Bu kadar alimlere laf atmana sebep oldu senin tarih boyunca. Yıllardır. Hani aynı düşündük ama bunların sen hesabını nasıl vereceksin? Aynı düşündük de mi ikimiz sen tutun alemlere harama helal helale haram yapıyor dedin onlara. Çoluk çocuğum, Çoluk çocuğa cesaret verdin. Ya davetli insan basiretli olur. Etrafında 10 günlük selefi var insanların bunu söylüyorlar ya. Diyorlar ki işte biz, ben örnek veririm alemlere haramı helal yapan kıyası kabul edip de haramı helal. Ya sen avama cesaret veriyorsun. Çoluk, çoluk çocuğa cesaret veriyorsun ya. Bunlara cesaret veriyorsun. Ondan sonra sen bir daha bunun nerede, hangi sokakta yakalarsın ya böyle fazla heyecanlı olma, sağa sola saldırma diye tutamazsın ki artık çocuğa. Sen bu mantığı verdiğin zaman o adam tabii ki diyecek Ebu Hanife kim ki ya, İmamı ı Şafi kim ki ya, Ahmet İbni Hanber kim ki ya. Adamın gözünde bunlar bazen harama helal helale haram yapan insanlar. İbni Teymiye, İbni Kayyım kim ki ya. Sen bunu verirsen insana her gittiğin yerde, her gittiğin yerde her gittiğin sohbette kıyas mevusu açıldın mı illa bir örnek verilir ya. İlla etrafta kim var yok hiç gözetilmeden. Bakkal manavın karşısında söylüyorlar bunları. Allah şahit ben kendim gözümle gördüm ya. Adam bakkal biri e, manav biri elbise satıyor biri peynir satıyor abi. Yani bunların önünde söylenir mi abi Bu, böyle lafızlar ya. Ondan sonra sen o insanları nasıl tutarsın? Ondan sonra dersin ki ya biz alemlere karşı hiç e, şey vermedik ki e, edepsizlik vermedik ki. Nasıl vermedin ya? Sen resmen al o insanlara, ama alimlere karşı edepsizlik terbiyesi verdin. Edepsizlik terbiyesi. Edepsizlik ahlakı verdin. Delili ne? Delili bu işte. Sen avamın yanında tutup dersen ki binbaz haramı helal helale haram yapar. Bilmem kıyası inkardanlar böyle böyle. O nasıl cesaretlenir o insan ya? Bir de tersten bak olaya. Hangi dersinde, hangi kasedinde Hangi internet sitede, hangi fotokopinde? Alimlere saygı dersi verdin? Bir tane göster alimlerin değeri, alimlerin önemi, alimlerin kavline hemen direkt reddetmememiz, alimlere saygı duymamız, onların hakkındaki faziletli hadisler. Hani nerede örnek? He. Demek ki uzas. Lafzi olarak istediğin kadar söyle. Kendim için söyleyeyim. Benim gözümde alim düşmanı diye simlendirilecektir. Bunlar. Alim düşmanı. Çünkü alim düşmanlık umum manadır. İnsan, i̇lla insan böyle kin duyacak, nefret edecek, onların bizzat zatına hakaret edecek illa düşmanlık bu değildir. Düşmanlık nisbidir. Benim gözümde alimleri takmayan, alimlerden uzak duran, yeri geldiğinde buğz eden, çünkü buğz ediyorlar. Çünkü öyle bir Bazen kince bakıyorlar ki böyle gözlerin içinde o kini görüyorsun böyle İşte ne şu böyle işte baksana abi bu bu var ya bu bu E ne olmuş bu alime haramı helal yapıyor Helali de haram yapıyor Aynı şeye kaldı ha bu Adi bin Hatem hadisine döndük ya neredeyse O kadar adaletsizliğe döndük Neredeyse oraya gideceğiz ha Yani bu lafız ona gider Senin bu lafsın abi Allah Resulünün o Adi bin Hatem'e söylediği arasında ne fark kaldı ya Alimlerin Rab'larını ilah ediyor çünkü onlar haramı helal helali haram ediyorlar. onların ne farkı kaldı senin bu lafsınla? Sen nasıl bir terbiye veriyorsun bu insanlara? Nasıl bir ümmet bekliyorsun? Ondan sonra bak hep etrafındaki talebeler senden ileriki yıllarda uzak duranlar hep senden nefret ederek uzak duruyorlar. Hep senden ayrı ayrı durarken böyle e, uzak durmaya başlarken hep nefret ederek uzak duruyorlar. Bir daha sana dönmeme niyeti edercesini senden uzak durmaya başlıyorlar artık. Ve hiç saygı göstermiyorlar sana senden uzaktıranlar çünkü o terbiyeye almış. Eğer ben bugün birilerine karşı sertsem, hani diyelim ki onların tabiriyle sertsem ve şu anki tavrım hani şimdi tabir caizse işte onları onların mantığıyla hani reddiye veriyoruz ya halbuki benim niyetim onları reddiye verme al alayı değil. 3-5 kişi beni umurumda bile değil. Benim tek bir derdim var. Selefin ismi kirleniyor ya o benim zorma gidiyor. Selef yanlış tanınıyor ya, o benim zorma. Yoksa ben bunları muhatap alıp reddiye vermem vallahi. Ne manada muhatap almam? dedim ki ya ümmet varken burada bana mı düşmüş? Gidin o ümmeti muhatap alın. Gidin İbn-i muhatap alın. O manada ben muhatap almam. Ama kardeşimdir diye tamam mı bir insan? Kardeşimse konuşurum da. Konuşmadın diyorlar. Düşün ya bir insan geliyor onu hiç sormuyor. Özellikle sana oturup konuşmuyor. Sonra sen anlatmadın diyorlar. Böyle bir şey mi oluyor ya yani? He. Hiç mi diyen olmadı kardeşlerden? Oldu bir iki kişi Allah razı olsun. Oturalım gel bunu konuşalım diyenler oldu. Ben onu inkar etmiyorum. Genel olarak soruyorum, söylüyorum ben. Tabii ki sen bu insanlara bu terbiyeyi verirsen insanlar da senden uzak duracaktır. Çünkü insanlar da sana aynı terbiyesizliği yapacaktır. Şimdi benim onların mantığına göre diyelim ki ben şimdi onlara karşı sert davranıyorum. Ee, e, sert tavır gösteriyor. Benim cevabım çok basit. Ben bir kere bunu kabul etmiyorum. Bu bir. İkincisi. Diyelim ki öylesin dediniz gibi. İyi abi ben sizin aranızdan çıktım. Sizden aldım bu terbiyeyi ben. Değil mi? Ben sizin aranızdan çıktım. Sizden aldım bu terbiyeyi. Demek ki bana böyle öğretmişsiniz. Karşı gördüğünüz zaman daha tortalı. Demek ki, yani eğer öyle bakıyorsanız bana, demek ben sizin içinizden çıktım. Değil mi? Ben sizin içinizden çıktım. Bu avama sen cesaret veriyorsun. Alimlere laf atmaya. K i̇kide bir her yerde sakız yap ağzına. Haram helal helal haram yapıyor bunlar. Bilmem şu bin bası örnek ver, şunu örnek ver. Hanifileri örnek ver, şafirleri örnek ver, onların bazı amellerini örnek ver. Ondan sonra tabii ki bunlar şeytanın ameli, şeytanın ameli diyecekler. Eğer bu lafzı olsaydı bu ihtilaf ki ben biraz içine insem ben de lafzı olduğuna inanıyorum bak Erhan abi. O ayrı bir mevzu, oraya değinmek istemiyorum. Çünkü neden? Beni ilgilendirmez dedim ya orası. Yoksa lafzı olduğunu, çünkü ben biliyorum ki onlar onlar da biz de kıyısı kabul ediyoruz. Ama onlar etmediğini zannediyorlar. Kıyas yapıyorlar çünkü her yerde. Ama bu beni ilgilendirmez. Neden? Çünkü la, lafzı bir şey ne, ne pislikler doğuruyor. Bak lafzı bile selefin menhecinden kaymak ne, ne türlü pislikleri doğuruyor. Görüyor musun abi? Ne türlü böyle e, bidat kabiller, kötü laflar, hakaretleri doğuruyor. İşte bak e, işte e, şeytanın amelini yapmıştır diyen bu kötü semereyi do doğuran lafzi itiraf var. Görüyor musun? Lafzi itiraf bile neleri doğuruyor? Vallahi bak bu kişiler beni ilgilendirmiyor. Allah şahit. Yani birebir şu manada beni ilgilendirmiyor. Yani hani ben onların üzerine o bekçi değilim o manada beni ilgilendirmiyor. Ben anlatırım. Yani gücüm yettiğince tebliğ ederim. Çünkü ben hiç kimsenin önünde bugüne kadar inkar etmemişim. Kıyasın hücciyetini kabul ettiğime dair. Bilakis her yer her yerde bas bas bağırmışım kıyas vardır vardır. Eski yıllarım. Ayrıca eskiden ben de biliyorsun. Ben zaten bu kardeşlerle öğrendim bu dini. Bunu inkar etmiyorum ki. Onlar benim hidayetime vesile oldu. Ben onu inkar etmiyorum. Ona da birazdan değineceğim. Benim üzüldüğüm nokta şurası abi. Selef yanlış tanımıyor. Bak Türkiye'de muhalif bir insana Selef dediğin zaman aklına ilk gelecek şey o adamın kıyası inkar eden. Alimleri takmayan. Kendi başına Bukhari Müslüm okuyan. Hep bu. Abi biz böyle değilsek ya bütün herkes mi yanlış anlıyor? Herkes mi salak ya? Bu bize mukalif edenlerin hepsi mi beyinsiz yani? Hiç mi adalarında akıllı yok da biri bizi düzgün anlamış? Hepsi mi yanlış anlıyor Demek ki bizde bir şey var. Biz anlatamamışız adamlar. Çünkü artık Türkiye'de var ya bak. Bir mukalife Selef ismini duyduğu zaman aklına ilk gelen kıyası inkar eden bir topluluk. İcmai inkar eden bir topluluk. alimleri takmayan bir topluluk. Mezhepleri reddeden bir topluluk mezhebe intisap etmeyen bir topluluk, böyle anlıyorlar. İlk böyle anlıyorlar. Bunlar böyle anlıyorlar yani. Benim üzüldüğüm şey Selef yanlış tanıyor. Selef'in ismi kirleniyor bunlarla. Benim ismim bundan arındırmak. Yoksa benim işim gücüm yok da sabahtan akşama kadar ilmimi bırakacağım. İşimi gücümü bırakacağım. Bunlara reddiyeyle uğraşacağım. Bunların şüphelerine cevapla uğraşacağım. Bunları tek tek yakalayacağım. Gel konuşalım diye. İşim gücüm yok da bununla uğraşacağım. Vallahi bu kadar ucuz değil benim hayatım. Bu kadar basit değil yani. Sen benim ne zorluklarla oraya gittiğimi biliyorsun abi. Allah şahit benim hanım burada. Biliyorsun abi hamileyken biz çıktık buradan hicrete diyelim ismine. Üç aylık hamileydi o zaman hanım. Bizim Sümeyye orada doğdu. Ben, benim hanım... B İlk gittiğimiz böyle bir odamız vardı Böyle bir ufak bir odamız vardı. Bir tane yerde döşek. Bir tane halı fleks. Bak. Köşede de benim teybim, kitaplarım ve elbiselerimiz. Başka hiçbir şey yok odada. Hanım oturuyordu. Sabah namazından sonra ben evden çıkıyordum. Hanım da benimle uyanıyordu, namaz kılıyordu. Kadın oturuyordu. O hamile haliyle. Oturuyordu gece 12'de ben eve geliyordum. Hiç dön dönmüyordum 12'ye. 12'ye kadar 4 duvar arasında hiçbir dil bilmiyor. Hiçbir komşusu yok. İlk gittiğimiz ayları söylüyorum. Hiç kimseyi tanımıyor. Bakkala inse inemez. Tur atsa adamaz. Dil yok. Hiçbir şey yok. Yol bilmez. Sonuçta yabancı bir ülkeye gitmişsin. Böyle sabırla beni bekliyordu gece 12'lere kadar. Bazen ders tutuyordu. geliyordum geliyordu. Nasıl biliyor musun? Birlerde geliyordu. E hamile insanın midesi bulanır şey. Oranın yemekleri de hani Türkiye'si, Türkiye gibi değil. Hani alışman için bir süre lazım. Aç kalıyor. Vallahi ne yaptık biliyor musun? Gittik abi bir çuval şey aldım şöyle. Şeffaf çuvallar olur ya böyle yarım çuval. Makarna aldık. <gülüyor> yani şimdi buralara girdim ama neyse. Önemli değil yani. Makarna aldık. Hanım bir hafta boyunca onu yedi. Eblerini yemiyordu mesela. Bir peynirleri vardı bizim alt bakkalda satılan yenmiyordu mesela. E, hamile şimdi hani normal şey dolumu. Yani bunu neden anlatıyorum? Yani biz bu kadar abi gittik o zorluk çektiği bir şeyler öğrenmek için. İş gücüm yok da geleceğim hayatımın bir iki senem feda etmişim oralarda. Sırf gelip buradaki insanları reddiye vermek için ulaşayım. Veya bunların şüphelerini bulayım, çürüteyim. Bu kadar ucuz değil benim hayatım. Hiç umurumda bile değil yani. Hiç umurumda bile değil. Ya subhanallah. Abi bak yanlış anlaşılmasın ama ne etrafımda, ne yurt dışında, ne Türkiye'de. Hiç kimsenin, hiç kimsenin hanımını Kendi hanımım kadar fedakar. Bana düşkün. Allah için bu yolda sabreden hiçbir kadın görmedim. Ya düşünsene abi ya. Seninle geliyor oraya. Bak orada sabrediyor o kadar. Sen tutuyorsun onu. Sümeyye orada doğuyor. Geliyorsun buraya yedi aylıkken bırakıyorsun. Yedi aylık daha Sümeyye. Daha kokusunu alamamışsın da Bırakıyorsun ve bir 13 aylığına daha gidiyorsun oraya. Ve kadın geliyor İstanbul'da seni 13 ay daha sabırla bekliyor. Hiç şikayet etmeden. Ben tutacağım onun bana bu kadar fedak, sırf ben hani öğreneyim o da bana destek olsun. Evet bu Allah'ın dinini öğreneyim. Vallahi sırf hanımın bu jestine ben ona ihanet edemem. Çünkü benim bu insanlarla uğraşmam hanıma ihanet etmektir. Hanım yani bir mümendisi sen bu insanlar için mi eee e, gittin oraya, sırf bu insanlarla uğraşmak için mi, reddiye vermek için mi? Dese ben hanıma hiçbir cevap veremem yani. O, onun söylediği bana yeter cevap olarak. Kahretmeye yeter yani. O yüzden ben umurumda bile değil yani. Hiç. Aynı şeyde de olmam yani. Ve bu anlattığım, bizim hanımla yaşadığımız maceraların yüzde biri yani. Anladın mı? Bu anlattığım. Gerek hala şu an burada olsun veya yurt dışında. Düşün yani. Böyle bir şey var mı? Evliliğimin birinci senesi, 7 ay, 8 ayı. Düşün. Çektim gittim Bahreyn'e üç ayrını. Kim yapar bunu? Hangi kadın bunu kabul eder yani? Neyse abi. Allah hüküm verecektir. Birileri fitne çıkarıyorlar bir şeyler. Hiç insanlar o, o işin bu yanını düşünmüyor biliyor musun? Ortada bir değer var. Onu kaybedeceklerini hiç bilmiyorlar. Farkında değiller yani. Ka Kaybettiler de. Pişman olan kendileri oldu. Pişman olan kendileri oldu. Ne olacak ki? Onu da çok iyi görüyoruz yani. Evet. Allah şahit ben bu kardeşlerim var ya. İlklerini hiç inkar etmiyorum abi. Bak ben bunlarla hidayeti buldum. Tamam mı? Ben bunlarla hidayet... Bunlar Bunlar vesile oldu. Ben... Sofilerin elindeydim. Ş şirklerimiz vardı. Bu pislikten ku kurtulmaya vesile oldu bu insana. Bunları inkar etmiyorum. Ama bunlar böyle oldu diye ben He, tamam abi istediğiniz gibi e, davetinizi yayabilirsiniz. Ben hiçbir sizin kötü gördüğüm bidat gördüğüm şeyinizle size çıkan böyle mi diyeyim? Bu, bu da istenemez. Nasıl ki ben Sofilerde hata gördüğümde döndüysem, burada da hata gördüğümde döneceğimdir. Uzak olacağımdır. Ki bazı noktalarda bunların sofilerden daha çok tehlikesi var bazı noktalarda. Onu da açmak istemiyorum. O yüzden abi ya İbrahim Aleyhisselam meselesi onu özel bir ders yaparsın, yani uzar. İbrahim Aleyhisselam meselesi İbrahim Aleyhisselam'ın şirki ya böyle lafızlara bak Allah var. İbrahim Aleyhisselam'ın şirki Mekkelilerin müşriklerin şirkinden daha pis. Ama işte o an o cahildi, kafir olmadı versen. Ya şunlara bak ya şu şaz görüşlere bak. İşte İmam Tahvi de böyle şey eee Taberi de böyle dedi. güzel İmam Taberi öyle de demedi. İmam Ta Taberi nazar ediyor öyle. Ama İmam Ta Taberi nazar ediyor dedi ama İmam Taberi'den yani sen karşı tarafı nazar ettiğine inanman şu lafzı kullanmanı mı gerektirir ya? İbrahim Aleyhisselam'ın şirki Mekke'nin şirkin şirkinden daha piste ama cık, subhanallah. Bir kere zaten meseleyi hiç anlamamışlar. İmam Taberi de olsa şahs kalmıştır deriz. Biter olay. A tabi o. Şehşankiti Galat'tır diyor bu İmam Taberi'nin bu sözüne. Ve baktığımız zaman yok ya böyle bir ehl-i yani İmam-ı Taber hariç. İbrahim aleyhisselam böyle. Bugün çünkü insanlar şey de yazıyorlar, çıkmış şimdi birileri de fotokop yazmış ya İbrahim aleyhisselam. Ya ne cesaret arkadaş, hiç, hiç mi bakmaz insan alimlere, hiç mi bakmaz tefsirlere, hiç mi bakmaz ayetlerin bakına Bu kadar mı basit? Ama dedim yani derslerde de Allah bazen nisbi olarak meselelerde insanın kalbini ne yapar? Mühürler. O da anlayamaz İbrahim Aleyhisselam kısaca meselesi şöyle. İbrahim Aleyhisselam'a peygamberlik geldikten sonra İbrahim Aleyhisselam o lafızları söylemiştir. Orada İbrahim Aleyhisselam bu benim Rabbim değildir. kastım benim Rabbim değildir. Değil. Şey bu benim Rabbimdir değil. Bilakis bu benim Rabbim değildir. Benim Rabbim olamaz demiş oluyor. Oradaki çünkü emzet istifham hasf olunmuştur. Eheze Rabbi demektir. Bu mu benim Rabbim? Yani inkar ederek tamam bunu söylemişti. Bunun deliline ayetin bakına bak Allah ona tabi. Allah ona yerin göğün melek ve verdiğini söylüyor. Ona yakın verdiğini söylüyor. Yakın da vahiy zaten. Sonra vahiyden sonra F harfini kullanıyor. sonralığı ifade eder. Yani bu olay vahiyden sonra olmuştur. E, Kalpleri mühürlenenler farkına varamaz. O evet. ayrı. E, o yüzden İbrahim Aleyhisselam meselesini de fazla uzatmayacağım. Kısacası şöyle söyleyeyim Erhan abi. Şimdi bir tane şş, e, bir tane geri zekalı bir çocuk düşün. Geri zekalı bir çocuk. Tamam mı? Eee bir ergenlik çağına gelene kadar veya 20-30 yaşına gelene kadar 50 kere görmüştür değil mi? Ay batıyor doğuya batıyor doğuya evet. ha? böyle bir çocuk çıtacak diyecek ki bu benim Rabbim sanki ilk defa görmüş batıp gördüğünde ondan sonra diyecek ki ha, ben batanları sevmem ondan sonra ebürüne geçecek ebür gezegene geçecek böyle bir çocuk olur mu ya? güneşe geçecek, aya geçecek, domatese geçecek çocuk mu bu yani? 50 kere görmüş onun battığını önceden tahmin edemedi mi? cehalete bak yani insan burayı bile düşünmüyorlar ha? Evin Tahmid e de bunu söylüyor biliyor musun? Yani bu bu kadar saçma bir şey yani. Ne, ya, bir efendip, 50 kere ya abi hiç taraftan muhalif yok ki. Tabilden gelmiş bir o da nazar diyor hani o onda açtığın zaman tam bunların söylediği gibi değil yani. Anladın mı? Her neyse. aslında bir davet deydi buradan. Yüragalı size topluma davetti. Tabii daveti. Yani ya düşünsene bu çocuk mu işte ay batıyor ben batanları sevmem diyor. Ya zaten biliyordu da o batacak. Bir kere Doğarken, batmış haldeyken doğdu bir kere o. Oradan biliyor bir kere sıfırdan çıktığını. Anladın mı? bugün batar bir... Yani... Işte. Şimdi ne gördü abi? Kamerayı görmedi mi ayı? Değil mi? Ben batanları sevmem şimdi mesele. Mevzusuna bak. Abi zaten o önce batmıştı gündüz. Hiç mi bu adam gündüz yaşamadı? Zaten batmıştan çıktı. Bir kere sıfırdan kaybolur. Bir kere mesele tasavvur edilemez mantık olarak. Anladın mı? Ha. Sonra o... Ya, üf, neyse. Bir ara bunu özel ilmi olarak işleriz tamam mı? Ayetlerin bazen ihraplarına girerek vesaire. Hani ben hani diyordum ya bu harfi Arapçadan da anlamıyorlar. Birileri e, çıkmışlar bir de ne diyorlar biliyor musun? Allah istese oradaki hemze istifamı koyamaz mıydı? Soru istifamı soru ya yazıyor. Yarabbi, yarabbi, yarabbi sen büyüksün ya. Ya o zaman diğer ayetleri ne yapacağız ya? Kulaş Ya ne ayette? Hiç mi belagat? Hiç mi Arap dil edebi? Hiç mi haberin yok? Ya Allah. <gülüyor> ya Rabbelâremin insan şaşırıyor. Hayret ediyor yani. Nasıl bir mantık? Bunu söylüyorlar. Hem de böyle en ilimlileri, en baştakiler. Bunlar söylüyorlar bunları ya. Diyorlar ki Allah istese, Allah oraya emze istifamı koyamaz mıydı? Nasıl hasfondu? Ya böyle yüzlerce ayetler, hadisler var bu tipte ya. Sen ne diyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Sen hangi mantık, hangi ilimle bunu söylüyorsun? Neyse. <Sessizlik> <Sessizlik> Diyoruz Mukhpil. Ha. Diyor ki Kaysı'sı var inkar var Şeyh Mukhpil diyorlar. Değil mi? Şeyh Mukhpil. Peki Şeyh Mukbil, bunların bazı soruları var. Şimdi ben aynı soruyu onlara söylüyorum. Şeyh Mukbil olmadan önce siz olsaydınız kabul edecek miydiniz, etmeyecek miydiniz kıyısın? Değil mi? Eğer etmeyeceğiz deseydi, diyemezler. Ücret mi diyecektik Şeyh Mukbil bir tane insan. Ezecektik diyorsak o zaman bırakın şu Mukbil'i bir söylemeyin. Ha bize derlerse ki ha, siz bizden alim istediniz diye. Biz size Şehmuk Bil'i getirecek yoksa onu da getirmeyecektik derlerse mesela. Biz de onlara deriz ki Şehmuk Bil burada. Bak bir kere Şehmuk Bil'in bunlar bir kere tanımıyorlar. Tanımıyorlar. Bugün Şehmuk Bil'in talebeleri talebeleri hepsi kabul ediyor biliyor musun kız? Büyük talebeleri ve vasiyet ettiği talebeleri hepsi kabul ediyor kız. Bugün Ee, talebelerinden birisi naklediyor. O da bana birisini. O da bana nakletti. Sika yani. Bir ara diyor, Şeyh Mukbil'in talebeleri böyle, Şeyh Mukbil'in etrafında büyük talebeleri böyle bir daire koymuşlar. Şeyh'i bir sıkıştırmışlar, tamam mı böyle kıyasla? Şeyh demiş ki, durun durun demiş. Siz kabul ediyorsunuz dedim, ben etmiyorum böyle çıkamamış şimdi. Halbuki Şeyh Mukbil dahi birçok yerde kıyas ediyor. Bu bir. İkincisi, ikincisi Şeyh Mukbil zaten deriz ki yine aynı şey. Şahs kalır, biter, işte attır o. İki. Ki şek muhbille aranda yani sen hangi her kimsen tamam mı? Senin aranda dünya kadar fark var. Neden? O müştehit iştah eder hata ederse sen kimsin değil mi? Müştehit değilsin bir şey değilsin. O yüzden o da saçma şek muhbili getirmeli. Yeter bugün fazla uzatmayalım. Bir saat yeter. Allah dediğine hidayet verir. Ha bir de şuna da değinim biraz. Bu mezhep olayı mezhep olayı, taklit olayı. Abi, Türkiye'de sele dediğin zaman aklına ilk gelecek ne? Mezhepsiz. Ben de bunları söylüyorum. Bu mese İmamlara çıktı. Sonra bir dönem geldi. Hangi alim bir tane alim gösterin diyoruz bize örnek. Mezhepsiz olan tarihte ya. Bir tane alim gösterin ya. Kalem Tabii. Alim hangisi mezhepsiz veya imam-ı şefkaniye kadar temerhub etmeyi yani mezheplenmeyi inkardan hiç kimse bilinmiyor çıkmamış ama nasıl bir mezhep Türkiye'deki bu haniflerin anladığı gibi de değil o yüzden bunu burada uzatırsam çok uzun bunu ayrı bir ders yapmamız lazım Allah nasip ederse ileride yaparız ama ben kardeşlere şunu nasihat ediyorum burada Anlamak istiyorsanız mezhep olayını Buraba'nın bastığı ilim tahsilinde temel kuralları Allah için alın. Baştan sonra iki kere, üç kere okuyun. Çok küçük bir kitapta Şöyle 40-50 sayfalık küçük bir risale. Abdulaziz El El Bukhari'nin yazdığı bir kitap. O hala, yani o Medine İslam Üniversitesi'nin hocalarından bir tanesi. Onun yazdığı bir kitap. O işte. Be benim diyeceklerim orada. Oraya derdi olan gidip bakar. Değil mi? O kadar basit yani. Kitap ismini de verdik, yayın evini de verdik. İlim Tahsin'de temel kural var. Kurabağın, Abdülaziz Elkari Elbukari. Küçük bir Risale'dir. Bir oturuşta okunabilir yani. Böyle birinci kural, ikinci kural o şekilde gitmiyor. Çok tatlı bir kitap. Müthiş yani. Mükemmel. Ona bakılabilir. Söyleyeceklerimiz budur inşallah. Bugün birileri de yani şuna da özellikle değinmek istiyorum. Ve kısaca hazır aklıma gelmişken Bugün birileri çıkmış Ne diyorlar biliyor musun abi İşte Bu da yeni bir fırka İşte Selefi Hanifi Selefi Şafii Selefi Malik Ya böyle bir şey yok İkisini birbirinden ayıran kim? Ayıran nedir? Birisine diyorsun ki Şafii'yim sende dalga geçiyor. Vay be, Şafii olduğunu bilmiyordum. Öğrendim, şaşırdım sen. Şafii'mişsin ha. Sanki dinden çıktık adamın gözünde ha. Sanki adamın gözünde dinden çıktık. Vardı böyle bir kardeş. Sanki ben geçmişte inkar etmişim gibi bir gün bir önüme serdi sen misin diye. Vay, az daha saf, şafi olan birisiyle de arkadaş gelecekmişim bu tip lafızlarda kullandım. İşte. Yani ümmet kimin eline kalmış görüyor musun? Adamın, sanki dinden çıktık. Sanki bunlar, tarihte bunları ayırı eden var. Ya ben şafiğim ama bak kadına değdiğim zaman abdestim bozulmuyor benim. Ben böyle bir şafiğim işte. Çünkü i̇bn Hacer'de de bu vardı. Anlamıyorlar. Şafi olmak, Hanife olmak ne demek? Bunun farkını vermiyorlar. O mezhebin usulünü okursun ve usulünün kurallarının getirdiği kaydelerle nasları anlarsın. Ve gerektiğinde mezhebine mukaleve edersin nasıl gördüğünde. Ama diyorlar ki şimdi ne farkı kaldı ikimizin? Var farkı var sen usulsüz, kaidesiz, kuralsız kafana göre okuyorsun. Bir imamın fehminin ışığı altında yürümüyorsun. Koyduğu kaydeler kuralların ışığı altında, eshabının koyduğu kaydeler kurallar ışığı altında yürümüyorsun. Bizim mezhep dediğimiz budur işte. ''Avam da mezhebe tabi olacak, mezhebi kendi bulunduğu ülkede, mezheplerin ışığı altında fıkıh öğrenmiş olan kişiyi taklit edecektir avam.'' ''Avam delil öğrenecek.'' Hadi yani nasıl? ''Avam nasıl delil öğrenecek?'' ya? ''Avam, herkes yaptığı amellerin delilini öğrenmek zorundaymış.'' Böyle bir şey... Dünyada kim söylemiş bunu ya? Sahabeler bile bilmiyordu çoğuya ya. Binlerce sahabe var yaptığı amellerin delilini bilmeyen. Soruyordu İbn Abbas'a fetvasını aldı, ''Mevkuf hadis ne demek?'' Binlerce sahabenin fetvası ne demek? Niye diyoruz İbn-i Abbas'ın eshabı vardı, Ebn-i Mesud'un eshabı vardı? Geliyorlar i̇bn Abbas'a fetva soruyorlardı. İbn-i Abbas cevap veriyordu. Hiç demiyordu Allah Resulü böyle demiş. Yani her zaman. Kendi verdiği fetvalarında. Sahabe tamam güle güle. Böyle bir şey var? Her şey delini sor, delini sor, delini sor. Ne bu ya? Şekerban ne diyor biliyor musun kasetinde? Kendi kendi kulaklarımla dinledim. Diyor ben de insanları şaşırıyorum. Bugün şu diyor Selefi menhecinden değildir. Her şeye delil istemek, her şeye delil istemek. İbn-i Abbas'a gelip fetva soruyorlardı. i̇bn Abbas veriyordu. Mefkuf hadis bilmiyor muyuz abi? Yüzlerce ya. Binlerce yok mu mefkuf hadis? E, bunlar için özel eserler yok mu? Mefkuf hadisler. E, bak bunlar hepsi fetva. Hangisinde diyor Allah Resulü böyle demek? Böyle bir şey yok. Mes i̇çtihat vardı, şey vardı. Sen nereden bulacaksın? Her soruya Allah Resulü'nden bizzat aynı cevap. Yani isim zikrederek, şey yaparak. Mesela ictihad etme vardır, kıyas etme vardır. Sağ ol, bunu öyle anlattığın. Ya süper anlat. Ve Çıkmış adam ya var ya dalga geçiyor ya Adamın adamın gözünde o kadar basit görünüyoruz ki Şafiz deyince böyle sanki şey demişsin adama yani eee Sanki şeysin diyorsun. İşte Nakşibendiyim diyorsun. Sanki öyle diyorsun adam. Adamın gözünde öyle canlanıyor ya Şahfim dediğin zaman. Sanki eee Budistsin ya adamın gözünde. Şey işte. yok, yok. Aynen öyle. Üstte i̇şte var ya. Evet. evet. Haydi, Ben Şafi'yim ama Kulleteyn meselesinde düşünmüyorum onlar gibi bir mesele. Belki. adam mı? Yani... Birçok şeyde yani. Anlatabiliyor muyum? Veya onlar işte saçın üçte birine meseledilir diyor. Şey 3 teline meseledilir diyor. Ben mesela burada onu almıyorum. Örnek. Ama demiyorum da batılı da demiyorum. O da ayrı O da fıkhada gelecek yani. Doğru olabilir. Neden? Evet şu benim iştahadım. Yani iştahadım derken benim anlayışım. Benim alemlerden anlayışım. Atar, eh. Ne kadar ben tespit edebileceğim ki? Doğru, yanlış. Çünkü icme olmadıktan sonra, itiraf olduktan sonra ben ne kadar yüzde hak olduğumu söylüyorum. Kalbi mutmain olduğuna tabi olacaksın, otur. Ama belli bir giderken gide, giderek. Ablam da tutacak, o güvendiği bir kişiyi tutacak. Soru soru fetvasını alıp amel edecek. Evet. Wallahu alemu sallallahu ve sellem ve arifelen ebine Muhammedin ve ailehi ve ashabihi ecma'in.